fotoğrafla uğraşıyordum daha çok. Son yıllarda mimarlığa olan ilgim beni yapı sanata getirdi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Neden İstanbul'dasınız? O zaman herkes Viyana'da yaşıyorsa. <gülüyor> burada ne işiniz var? Aslında hepimiz İstanbul'dan Viyana'ya gittik. Hı hı. Şimdi de bu yaz buraya geldik bu projeyi burada, Viyana zamanı hayata geçirebilmek için. Hı hı. Yapı sanat bir proje mi? Yapı sanat bir proje, bir fikir. Aslında <gülüyor> bir kooperatif de. <gülüyor> yani biz e, kooperatif anlamını e, orijinal anlamına geri çevirelim istedik. O derme <gülüyor> çatma yapılar e, olmayan bütçelerle yapılan derme çatma yapılardan e, gerçekten bir kooperasyon <gülüyor> olarak e, eski anlamına e, taşımak istedik. Ve bu e, dönemde de bir proje yapıyoruz. E, hem sergi hem e, katılımcı <gülüyor> bir müdahale hem e, çeşitli şehirdeki sanatsal aktivitelere farklı şekillerde katılımlar. Peki hemen şunu sorayım. Nerede, nasıl ve ne zaman? <gülüyor> yani bu biraz önce söylediğin şeyleri. Yani nerede katılmıyor bunlara? <gülüyor> ee, aslında proje bitti şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Pardon sevgili dinleyenler biraz geç kaldık. <gülüyor> 8 Eylül, 22 Eylül arası hı hı. Beşiktaş'ta, Abbasah'da e, parkın hemen yanında bir mekanda yaptık. Bu hem yani tam bir sergi gibi bir şey değildi. Hani biraz sergi, biraz proje, e, atölye çalışması gibi bir karargah gibi bir şey yaptı. Siz orada bir yapıya yerleştiniz sanıyorum. Aynen. Evet. Hı. evet. Nasıl oldu o iş? Yani, <gülüyor> nereden boş, boş, boş bulduk da? yerleştik. Çok <gülüyor> güzel. <açıkçası. gülüyor> biraz öyle oldu evet. Bir, bir takım durumlar sonucu. Hı hı. E, kendimizi orada bulduk. Harik Çok güzel. Mekan arayışında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 E, kiraladığımız e, kamyona koyaraktan BNL'e soktuk Süper. ve BNL'in e, antrepo binasının yani merkez karargahının önüne bıraktık.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 E, meşhur e, Türk sanatçısı Ayşe Erkmen Biennial'in girişinde de eserini görebiliyorsunuz dev bir vince taktığı bir e, objeyle e, antrepoyu yıkmayı e, niyetlenmiş <gülüyor> e, nasılsa eninde sonunda Galatapork yüzünden e, yıkılacak bari ilk e, şeyi ben atayım ilk çantıyı ben atayım şeklinde bu Ayşe Erkmen'in e, Viyana değil Venedik e, Benedi Biennial'indeki e, eseri hakkında ki, e, röportaj yapılıyor kendisiyle. E, onun cevaplarından e, çok hoş bir parça hazırladık. E, neden Venedik Viyaneli'nde suyu ön plana alan bu işi yapıyorsunuz sorusuna e, Ayşe Erkmen'in verdiği cevabı hep beraber dinliyoruz. İstanbul With lots of water, Venice. With lots of water, Istanbul, Venice, Istanbul, Venice, Venice, Venice, Venice, Venice Istanbul, Istanbul Venice, Istanbul, Venice, Venice, Venice Istanbul, Venice, Venice. Istanbul, Istanbul. Water is a very important part of my life because it's so much about water. It's an emergency that I should work with water.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 important important thing can always multiply and it multiplies inside the visiting people and and so so geleceğimizdir so so so geleceğimizdir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 <gülüyor> ee, ve yani neden Venedik'te neden suyu öne alan, ön plana alan bir iş yaptığını sorusuna e, ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da çok su var. Venedik'te de çok su var. İstanbul'da da çok su var. O yüzden suyla e, çalışmak zorundaydım. Menşeili bir açıklamayla. Çok cevap net. Ee, gördüğünüz gibi açık mimarlık programı net cevapların verildiği <gülüyor> bir program. Ee, konuklarımız konuklarımız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 Tabii koç e, e, boynuzu var. Gerçek koç boynuzu. Aynen. E, Marina Abramovic, e, ünlü performans sanatçısı. E, ünlü neoliberal e, teorisyen. Milton ekonomist. Milton Friedman. Ve de ünlü real Madridli futbolcu. Çünkü futbol olmadan da olmuyor. Tabii ki. Gareth Bale. <gülüyor> Hepsi içinde. Bunlar Hepsi içinde. aynen tankın tekerleklerini <gülüyor> oluşturuyor. E, ve tepede de bizim bu... E,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 biz mi yok etsek? Peki bu çocuk konuda... oraya nasıl geldi? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi Abbas'a e, bilmeyenler için İstanbul'u bilmeyenler için söyleyelim Abbas'a ile Antrepo binası arasında Bayağı bir mesafe var e, Oradan oraya nasıl geldi? Biz şey? aslında Fatih Sultan Mehmet gibi şeylerle getirmek istiyorduk <gülüyor> Tekerleklerle Aynen. anıtımızı Fakat e, o Kaldırım onun... taşları hmm. bozdu işte Kaldırım <gülüyor> taşları <gülüyor> bozdu Orjinal düşüncemiz anıtı tekerlekli yapıp Oraya kadar çekmekti Ancak <gülüyor> baktık bu olmayacak bir takım nakliyecilerle görüşmelere başladık <gülüyor> <gülüyor> ve sonuç olarak e, bir kamyonetle oraya geldik ve kapalı bir o şekil, kapalı gildik. bir kamyonette içeri girip sorunsuzca aslında hiçbir heyecanlı tarafı olmadı <gülüyor> taşıma <gülüyor> kendimi bunu istiyordunuz ama değil mi <gülüyor> <gülüyor> peki şey sorayım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 demiştim yapı sanata ee, onları bırakıyorum ben biraz aslında son zamanlarında programı tamam şöyle bir noktaya değinebilirim ee, yani bütün bu oraya koyduğumuzdan sonra bu karşılaştığımız tolerans hoşgörü durumu aslında bu klasik avantgard gerilla tarzı sanatın şu an günümüzde ne kadar işlemediğini biraz gösteriyor bize hani hı hı. Peki şey olabilir mi? Yani tepki almamış olması bir öyle bir şey olabilir. Hani aa tamam hani doğal bak ne kadar güzel falan işte geldi insanlar müdahale ediyor falan gibi bir yaklaşım da olabilir. Ya da Hı -hı. hiç farkında olunmamış da olunabilir mi acaba? Yok öyle bir Yok değil. Biz BNL'e yani ondan önce de bir defa bir ziyarette Hı -hı. bulunduk. iPad'lerimizi astık üzerimize. Hı -hı. Hı -hı. E, ve kendi videolarımızı çok eleştirel videolarımız da var. Koç'la e, ilgili bir takım başka sermaye grupları Hı -hı. ile ilgili. Hı -hı. Onlar da hemen Tabi şeyler konuştu telsizler Hemen hı hı. kulaklıklar hemen hı hı. birileri doluştu Etrafımıza ve fakat Sonra istişareler sonucu Kendi aralarında yaptı müdahale etmemeye Karar verdiler hı hı. biz içeride Yani Deklarasyonlarımızı dağıttık insanlarla Konuştuk videoları gösterdik diğer hı hı. işlerin yanında Bunda da tabi biliniyordu Hatta yani işte küratörü evet. Tesadüfen oradan geçerken o da şahit oldu. <gülüyor> o açıdan farkındalar canım. <gülüyor> Farkında olmayan okay. tamam. bir durum yok. Evet ki zaten BNL'in içinde de BNL'i sert eleştiren otokardan bahseden falan <gülüyor> bir iş de var yani. O yüzden bu geleneksel sansür mekanizmaları şu an yok öyle bir şey tabii. Ya <gülüyor> bu güzel bir şey tabii bir yandan. <gülüyor> Ama bir yandan da tabii kamusal alanı kendine konu edinmiş bir etkinlik, sanatsal etkinlik. Kamusal alanlarda orijinal olarak yapmak isterken birçok şeyi projeyi tamamen gezi olaylarından sonra bu kadar kamusal alanı ilgilendiren olaylardan sonra tamamen geriye adım atıp yine küçük hiçbir sanat şey galerilerinin gibi. devam şey olmamış gibi Hı -hı. içine çekilip devam etmesi tabi çok kabul edilebilir bir şey evet. değil. Açıkçası. Bir yandan da çok tartışılan bir şey yani pek çok insanda dedi zaten bir yener dönünce yani bir yener e, kuratörelik bir kendini feshetmeli etmeli evet. ve yani başka bir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 Ama ben e, bu girişimi tebrik ediyorum sevgili dinleyenler. <gülüyor> e, ve e, seslerini duyurmaya da devam edeceğiz. E, paylaşmak istediğiniz web sitelerini paylaşalım bence. Tabii. E, e, Yapısanat, yapisanat.tumblr.com e, ve facebook.com/slash sanat'dan bulabilirsiniz. Harika. Zaten e, çok fazla video gibi maddeler var. Onlara hı hı. kesin bakın. <gülüyor> evet, onlara e, yorum gönderin, e, tehditkar evet. mesajlar da savurabilirsiniz diye tabii tahmin işte, ediyorum. Tabii. Hoşlarına gidecekler, tabii. hoşlarına gidecektir. Evet. Bize de aynı şekilde e, mesajlar atabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Acikmiimalik.blokspot.com adresi bizim adresimiz. E, ikinci yaşımıza yaklaşıyoruz. Hala kimseden bir mesaj gelmiyor. serzenişiyle de <gülüyor> ben programı kapatayım Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, umarım tekrar görüşeceğiz. Tabii ki. Teşekkürler. Gel içeri